Allah'ım, Şeytanı Rızı. İsmi Allah'ın Rhaman ve Rahuim. Alhamdulillah, Rabb al-Alemin. Ve Salat ve Salam Allah'a Rasulü Muhammed ve Allah'ın Ali ve Sahibleri ve Münasıralarına ve onlara itibar eden insanlara. Rabbim şiraplı sırı ve sil sil amrı ve hıllı nokta milişan yfkuhü kabli. Allahım, məllim ne mənfan ve mənfanı məllem tanab ve zıtm alimin rahmetin. Ya Rhaman بعد İnşallah Allah nasip ederse bundan sonraki haftalarda özellikle Kur'an'ın 29. ve 30. cüzü biliyorsunuz bir cüz 20 sayfadan oluşuyor. Bu bölümlerde hep bizim bildiğimiz çocukluktan beri bizi ezberletilen sureler var. Bu surelerin manaları, tefsirleri, izahları, tevilleri Allah subhanehu ve teala nasip kısmet ederse inşallah 29. cüz ile 30. cüzün tefsirini inşallah beraberce işlemeye gayret edeceğiz. Allah subhanahu wa kendi rızasını arayanlardan, kendi rızasına ulaşmaya gayret edenlerden ve işit değil amel edenlerden kılsın bizi. 29. Cüz, Mülk Suresi. Ee, ilk sure olarak o var, önümüze gelen. Mülk Suresi, e, ayeti ilk ayette geçtiği gibi Tebarakellezi il mülk Mülkü elinde tutan Allah yücedir, mübarektir ayeti nedeniyle Mülk Suresi diye isimlendirilmiştir. Normalde Mülk Suresi 30 ayettir. 300 kelimeden oluşur. Tabi bu 30 ve 300 gibi böyle hani birbirine yakın ve benzer rakamların var olması surede bugün asrın başka bir hastalığının şeytanların eline yayılması gibi malum bir hastalık var. O da şu televizyonlarda insanlar epçet hesabı yapıyorlar artık oturuyorlar. Kur'an'da şu ayet varmış. Şu kelimeden şu kadar yerde geçiyormuş. Bu kadar yerde geçiyormuş. Onları toplayıp cem edip işte çıkardığın zaman sonuçta şu tarih çıkıyormuş. Bu tarihte de şu olay olmuş. Yani bunlar sapıklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabeden gelen rivayetler var. Ebced'le uğraşmak. Yani ebced denen şey Kur'an'daki Arapça alfabesindeki 29 harften her birine bir e, karşılık karşılık Rakam belirlemek ve o rakam neticesinde onu hesaplamaktır. Bu neden nedir ki? Böyle bir neticeye varmak, Kur'an'dan bazı çıkarımlar yapmak caiz değildir. Peki biz niye naklettik bunu? Bilginiz olsun diye naklettik. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yeryüzünde ne kıldıysa neyle kılmıştır? Bir düzen, bir ölçüyle kılmıştır. O yüzden Mülk Suresi 30 ayettir ve 300 kelimeden müteşekkildir tabi mülk suresine bazı mushaflarda sahabeden gelen rivayetlerde şu ismi de vermişler kurtaran diye bir isim vermişler neden böyle söylemişler çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok ilim ehli şu rivayeti yapmıştır kim gece yatmadan önce mülk suresini okursa kabir azabından kurtulur diye tabi hadis senet itibariyle irdelendiği zaman hadis zayıftır bunu da belirtelim ama bütün ulema fazailel amel yani faziletli ama, ameller babından eğer hadis sahih değilse dahi zayıf senetli de olsa hasen senetli de olsa fazilet olması hasebiyle ve bu amel de şeriatın açık e, naslarına muhalif olmaması ve şeriatta da böyle benzeri kuran okumaların faziletinin sahih rivayetlerde bahsedilmesi nedeniyle bu surede zikrettiğimiz gibi bu surenin faziletinde hadisler vardır ama bunlar zayıftır biz amel edebiliriz bunlarla çünkü birçok ilim ehli buna hasen de demişler hasen olunca dediğimiz gibi fada ile amel babından bunlarla amel edilebilir o yüzden mülk suresinin böyle bir fazileti vardır gücü yettiği kadar müslümanların gece yatmadan önce mülk suresini iki buçuk sayfadır zaten okumalar lazım her gece yatan bir müslüman zaten bu sureyi ezberler yani her gece yatarken bu sureyi okuyan bir Müslüman belli bir müddet sonra artık farkında olmadan bu sureyi ezberleyecektir. Evet. Bunun haricinde gene Resulullah Aleyhisselatu vesselamdan bu surenin faziletiyle alakalı şöyle bir hadis gelmiş. Bu hadis de zayıf ama naklediyoruz. Resulullah Aleyhisselam diyor ki Allah'ın kitabında bir sure vardır ki onda 30 tane ayet vardır. O 30 ayet kıyamet günü Allah'ın katında onu şefaat ederler diyor. Yani onu kurtarırlar. Bu da Peygamber s.a.v'den bu surenin keyfiyeti hakkında gelen başka bir rivayettir. Ee, dediğimiz gibi zayıf da olsa bundan amel etmek caizdir inşallah. Peki ilk ayet nedir? Birinci ayet şudur. Tabarake, tabarakellebi biyedihil mulku ve hu ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir olan, her şeye güç yetiren Allah subhanehu ve teala'nın elindedir mülk ve o nedir? Tabaraka. Yani şimdi ilk bunun manasıyla başlayacağız. Bâreke, Arapça'da bir şeye bu dua yani böyle bir temennide bulunmak, onun yücelmesini istemek demektir. Lughaten. Yani tebâreke, yani o Allah yücedir. Ta'azhame diye de bazıları tefsir etmişler müfessirler. Yani Allah yücedir, azamdır. Allah'ın şanı yücedir, izzeti yücedir. Allah yüce olsun diye Allah subhânâ-u bir tazimde bulunmanın ifadesidir. Tebâreke lafzı. Alimlerde birinci manası, Tabi bu zikrettiğim ikinci mana olarak da şu gelmiş. Yani bereketli olması. Allah subhanehu teala'nın yapışan, Allah subhanehu teala kul olan insanlara Allah ne verir? Bereket verir. Bu manada tevhillerde ve tefsirlerde bulunan ilim ehli de bulunmuş. Tabi burada bir şeye daha işaret var. O da ney? Allah subhanehu teala'nın el sıfatı. بِيَدِهِ mulk Yani mülk nedir? Onun elindedir diyor. Ve başka sahih hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Kıyamet günü yerler ve gökler Allah'ın kabzasında olacaktır. Kabza Arapça kabada avucun içine denir. Arapçada. Yani kıyamet günü Allah subhanahu aleyhi yerleri ve gökleri eline alacaktır. Tabi biz başka derslerimizde hep anlatmıştık. Allah yarattıklarına benzemez, kim Allah yarattıklarına benzetirse kafirdir. Ama buradaki el keyfiyetsizdir. Nasıllığına alimlerin Rabbi bilir? Biz bilmiyoruz. Keyfiyetine girmiyoruz. Ama bahsettiğimiz gibi bu ayette neyin delili vardır? Allah subhanehu ve elinin el gibi bir sıfatının var olduğunun delili vardır. Gene Sat suresi 75. ayet var. Rabbimiz Celle ve ala diyor ki İblis'e aleyhi le'ane مَا en أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّا kendi elimle yarattığıma secde etmekten senime neden neydi diyor. Orada da gene neyi ispat ediyor Rabbimiz? El sıfatını ispat ediyor. Gene Maide Suresi 64. ayette "Bel yedahu mafsutatan bilakis iki eli de açıktır. Yun feku keyfe yaşa." Dilediği gibi ne yapar? İnfak eder. Dilediği gibi yani kullarına, yarattığı mahlukatına sarf eder. Burada da gene Allah Subhanahu iki elinden bahsediyor. Gene Allah yarattıklarına benzemez. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Allah'ın kendi hakkında ispat ettiği bu eli de inkar eden de kafirdir. İki taraf da küfürdür. Biz ikisinden de beriyiz. Allah'ın eli vardır ama Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Onun eli başkalarının eli gibi değildir. Ben size el dediğim zaman hemen şeytan aklınıza kendi elinizi getiriyor. Ama hiçbirinizin aklına filin elini getirmiyor mesela. Değil mi? O da el. İsimlendirme de o da el. Yani el deyince niye aklımıza... Filin ayak elleri gelmiyor Veya maymunun elleri gelmiyor değil mi Her birinin farklı kuşun da elleri var Ayakları onu kastediyorum Kanguruların da ön ayakları var Elleri diyoruz biz ona değil mi gene isimlendirmede Aklımıza hiç bunlar gelmiyor Ama şeytan Hakkı inkar ettirmek için el deyince Hemen aklımıza kendi elimizi getiriyor Haşa diyor Allah'ın benim elim gibi elim var Kim derse ki Allah'ın benim elim gibi Bir eli var kafirdir ona kafir demeyen Kafirdir o yüzden bu Allah Subhanahu wa Taala hakkındaki sıfatları ispat etmek bizim neyimizdir? Bizim itikadımızın gerekliliğidir. bize vaciptir, farzdır. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste diyor ki: "Yedullahî meleun." Allah'ın eli doludur. "Saha'el leyn ve'n nahar." Gece ve gündüz ne yapar kullarına? Sarf eder. Gece gündüz verir Allah Subhanahu wa Taala. Gene Allah Subhanahu wa Taala bu eli ispat etmekle beraber şu ayette de benzerliği nefyetmektedir. Leyse kemitlihi şey ve huves basir. <gülüyor> Onun misli gibi yoktur. O iştendir ve görendir. Sonra ikinci ayet var. Mülk suresinde bu birinci ayetti. Ellevi halakal mevta vel O Allah ki Sübhanu ve Teala neyi yarattı? Ölümü ve hayatı yarattı. O Allah ki Sübhanu ve Teala Ölümü ve hayatı yarattı. Alimlerden bir kısım bunu tevil ederken demişler ki burada mahzuf olan yani silinmiş yani şöyle ifade edeceğim haşa Kur'an'da silinmiş bir şey yok. Şu manada biz mesela deriz ki doğru hani doğru mu manasında soruyorum Türklerde bile gerçekten mi dersin mesela adama. Halbuki hani bu gerçekten böyle midir sen kısaltıyorsun soru sorarken. Bu birçok şeyde, e, lügatta vardır bu. Yani bir şey söylerken bazı kelimeleri siz silersiniz, karşı taraf sizin söylediğiniz lafızdan bunu anlar. Burada diyor, huva lafzı vardır. Birçok bir ulema bunu söylemişler. Huvellezi halakal maute vel hayata. İşte o, o, huve, o, ellezi, öyle ki ne yaptı? Halaka, yarattı. El maute vel hayâta. Ölümü ve hayatı yarattı diye alimler zikretmişler. Bu birinci tefsiri. Sonra demişler ki, Peki ölüm ve hayat dediğimiz şey, ilk önce ölümü ayette zikredildiği gibi önce ölümle başlayalım. Ölüm için alimler demişler ki, Allah'ın yarattığı mahlukattan bir mahluktur demişler. Allah subhanehu teala'nın yarattığı mahlukattan bir mahluktur. Ölüm. Bununla alakalı... Sahih bir hadis var. Nebi Salsam diyor ki kıyamet günü bir koç şeklinde ölüm nereye getirilir? İnsanların görebileceği, cinlerin görebileceği bir yere getirilir. Bir koç şeklinde. Sonra cennetle cehennemin ortasında bir yerde durdurulur melekler tarafından. Sonra nida edilir onlara. Ya ehlel cenne. Ey cennet ehli. Hel tarifune hâve. Bu nedir biliyor musunuz? Sonra İnsanlar bakarlar ve tanırlar onu, derler ki ne'am, hâzel mevt, derler ki evet bu ölümdür, diyor ya o Allah ki ölümü ve hayatı yarattı, yani alimler demişler ki buradan birinci kasıt nedir, ölümü yarattı yani ölüm nedir, mahluktur demişler. Tıpkı insan nasıl mahluksa, ki Allah'ın dışındaki her şey mahluktur zaten, aynı şekilde ölüm bir cisimdir demişler Allah onu yaratmıştır ve kıyamet günü böyle nida edilip sonra cehennem ehline denecek ki ya ehlen nar ey cehennem ehli hel tarifuna hâza bu nedir biliyor musunuz? Onlar da ne'am narifuhu diyecekler ki evet bunu biliyoruz. Hâzel bu ölümdür diyecekler ve sonra cennetle cehennem ortasında ölüm ne yapılacak O koç şeklindeki ölüm bıçaklanacak ve kesilecek bundan sonra ölüm yoktur denecek Tabii o andan sonra cehennemlikler kendilerini cehennemin duvarlarına vuruyorlar. Cennetlikler de sevinç içerisindeler. Artık ölüm yok. Cennette artık ölmeyeceğiz. Burada ebedi kalacağız diye seviniyorlar. Yani bu ayetin birinci kısmının tefsirinde alimler bunu getirmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi naklettikten sonra şu ayeti okuyor. O da Meryem suresi 39. ayet Onlara hüsranlık gününü ile korkut onları diyor. Hüsranlık günü ki o günde ne olur? kudiyel emr. İş olup biter. Yani cennetlikler cennete girer. Cehennemlikler cehenneme girer. Ve hum fi gafletim ve hum la yu'minun. Bu hakikatten ve Resulullah bu işi ne diye tefsir etti aleyhissalatü vesselam? Koçun boğazlanması olarak tefsir etti. Onlar gaflet içerisindediler. Onlar iman etmezler diyor ayette. Meryem suresi 39. ayet. Burada da dediğimiz gibi az önce alimler bu hadisten ve bu ayeti cem ederekten ölümün bir mahluk olduğunu, bir cisim olduğunu haber vermişler. Resulullah da bize böyle bildirmiş aleyhissalatü vesselam. Devam ediyoruz ayete. Demişti ya Hanginiz daha güzel amel edecek diye. Sizi belaya uğratsın demektir Arapça. Arapça bela bir insanın imtihana denir. Ben mesela yanıma bir tane eleman alacağım. Kasaya koyacağım bu adamı. İş yerim var. Adamı ne yapıyorum? Bir belayla imtihan ediyorum. O da mesela para bırakıyorum yere. Bakayım cebine mi atacak, kasaya mı koyacak, gelip haber mi verecek? Güvenini ölçmek için mesela. Buna bela deniyor. İptila deniyor yani. Liyabluvakum. Yani niye yarattı ölümü ve hayatı sizi imtihan etmek için? Ne için? En yukumahsenu amele. Hanginiz daha güzel amel edecek diye. Çünkü kıyamet günü Allah spanatan huzurunda bir amellerden hesap vereceğiz, iki niyetlerden hesap vereceğiz. Dünyada kafirler ve Müslümanlar hukukunu neye göre ayarlarlar? Zahire göre, amellere göre ayarlarlar. Adamın amelinde İslam varsa, iman varsa ona göre muamelede bulunur. Adamın amelinde İslam yoksa, o adama küfür ile muamelede bulunur. Bu yüzden kıyamet günü dünyadaki gibi değildir. Sadece amellerle değil, niyetlerle insan hesaba çekilir. Çünkü münafıkların hepsini yaptılar dünyada, amel ettiler. O amelleri onlara fayda verdi mi? Yok. Eğer amel fayda versedi, kurtulmalar lazımdı. Niyetleri bozuk olduğu için o amellerin karşılığını göremediler. Demek ki kıyamet günü hem amel hem niyetin hesabı var Allah subhanahu teala katında. Peki Allah subhanahu teala şöyle mi dedi eyyukum ekzaru amele hanginiz daha çok amel edecek diye. Bakın bu ibareye çok dikkat edin. Burası çok önemli. Allah subhanahu teala demiyor hanginiz çok amel edecek diye. Normalde çok amel etmek övülmüş bir şey değil mi? Övülmüş bir şey. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela, En güzel ameli kim yapacak? En güzel amel nasıl olur? Fudal İbni Ayyad, İbni Abbas ve benzeri seleften birçok alimin, fakihin tefsir ettiği gibi kim halis, muhlis, ihlasla Allah subhanehu ibadet edecek, Allah subhanehu teala onu ortaya çıkarsın diye ölümü ve hayatı yarattı. Yoksa Rabbimiz zaten biliyor hangimizin cennette, hangimizin cehennemlik olduğunu. Hiç bizi dünyaya göndermez. Kimse amelini ortaya koymaz. Allah subhanehu ve teala da tutar. Cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyabilirdi. Ama Rabbimiz böyle yapmadı. Niye? Herkes ne yapsın? Kendi eliyle kazandığının karşılığını görsün. O yüzden alimler bu noktaya dikkat çekmişler. Ve bu ayetin tefsirinde müminun suresi 115 ve 116. ayeti getiriyor bazı müfessirler ve diyorlar ki Ayette şöyle diyor Rabbimiz اَفَحَسِبْدُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَاً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Siz boşu boşuna yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz ve bize döndürülmeyeceğinizi? Orada ne diyor? خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ Yani başı boş bırakılmak demek. Yani boş bir şey için yaratılmak. Haşa. Allah subhanahu teala diyor bunu mu zannediyorsunuz? İnsanlara hitap ediyor. Bu da neyi gösteriyor bu ayetle cem ettiğimiz zaman? Dünyaya yaratılış amacımız ne? اَحْسَنُ وَاَمَلَى En güzel amelleri Allah subhanahu teala sunmak. Habille Kabil'de olduğu gibi değil mi? İkisi de amel etmediler mi? Bakın şimdi tam yerinde bir kıssa. Habille Kabil, Kabil Allah'a ne sundular? Kurban. İkisi de sundu değil mi? Kabil amelden geri durdu mu? Durmadı. Ama Habil en güzellerini götürdü Allah'a arz etti. Kabil götürdü en çürük en bozuk meyveleri Allah'a kurban etmek için. Ekinleri koyunların kötülerini Allah'a arz etti. Halbuki Allah haşa onlara ihtiyacı yok. Allah subhanahu teala ne için onları bundan belaya uğrattı? Az önceki şimdi tarif ettiğim bela manasıyla cemedin beraber. Hep beraber bunları düşünün. Allah subhanahu teala bu bela ile neyi çıkardı ortaya? Hangisinin güzel amel edeceğini ortaya çıkardı? Ve hâbil güzel amelini ortaya koydu ihlasla. Allah subhanahu teala da ne yaptı ona? Hak ettiği cenneti karşılığında ona Rabbim... Kabil de cehenneme girdi. Ve cehennemliklerden bir tanesi oldu. Gene bu ayetin tefsirinde mesela beraberinde paralelinde ayetler var. Dedik ya Allah subhanahu aleyhi boş bir şey için yaratmadı. Mesela Enbiya suresi 16. ayette Rabbimiz diyor ki مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ Biz ne yerleri ne gökleri ne de arasındakileri. Çünkü mahlukat nerede mukayyet? Dedik ya Allah Subhanahu ve teala'nın dışındaki her şey nedir? Mahluktur. Nerede? Yerlerde ve göklerde. Onu kapsayan bir kürsi var gene mahluk. Onu kapsayan Allah'ın arşı var Subhanahu ve teala. Orada mahlukat bitiyor. Sınır orası. Oradan sonrasını düşünmüyoruz çünkü bilmiyoruz. Aklımızda bunu idrak etmez. Burada bu ayette ne diyor? Ne yerleri, ne gökleri, ne de içindekileri oyun olsun diye yaratmadık diyor. Gene Duhan suresi 39 مَا خَلَقْنَاهُمَا İlla bil biz ancak onları yerleri ve gökleri hak ile yarattık velakinne aktarhum la yalemun ama insanların çoğu bilmezler. Çıkın soka bakın insanların ekserisinin haline. Bir de buradaki bir avuç insanın haline bakın. Bu ayetlerin ne demek olduğunu çok iyi idrak edip anlayabilirsiniz. Gene Peygamber Allahu Teala Enbiya suresi 17. ayette diyor ki: "Lev aradna en nettakiz lehvan lettahadnahu min ladunna in kunna eğer diyor bir şeyle oynamak isteseydik, insan çocuğu ne yapar? Oyuncakla oyalar değil mi? Biz büyüdük mü zannederiz ki oyun oynamıyoruz, halbuki büyüyenler de oyun içerisindedir. Niye? Oyuncağı değişmiştir sadece. Çocukken işte bir arabadır, kız çocuğu için bebektir. Büyüyen adam için ne kadar kadını varsa, ne kadar çocuğu varsa, ne kadar malı varsa, o da onun vakit geçirme, eğlence sebebidir. Allah subhanehu teala da diyor ki, eğer biz haşaki Allah'ın oyuna ihtiyacı yoktur. Kendini meşgul edecek bir şeye ihtiyacı yoktur. Haşa Allah'ın. Allah bunlardan münezzehttir Subhanahu ve teala. Eğer biz oyun edinseydik kendi katımızdan edinirdik diyor. Yani ne yerlerine, ne gökleri ne sizi yaratıp da hani kendi katımız dışında bunu yapmazdık diyor. Kendi katımızda edinirdik diyor. Peki şimdi bir soru. Allah Subhanahu ve teala böyle bir şey mümkün mü ki diyor. Yani Allah subhanahu teala oyun oynar mı haşa? Kim bunu derse kafirdir. Peki niye Rabbimiz böyle bir misal getiriyor? Bu anlatımda tebliğde bir metottur. Bakın aynı şey nerede var? Enbiya suresinde gene var. Kimde var? İbrahim aleyhisselamın kıssasında var. Diyor ki, Rabbi. Güneşi görüyor, bu benim Rabbimdir diyor. Herkes öyle söylüyor. Dedim ya az önce Hu lafzı orada ne olmuştu? Hasf olmuştu. Yani lügatan orada silinmişti. Hada rabbi yerine aslında o Arapça lugatında e hada Rabbidir. Bu mudur benim Rabbim diye söylüyor. Veya başka bir ayete bakın şimdi. Şeyde diyor ki Allah subhanahu teala Necm suresinde de ki eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı ilk ben ibadet ederdim ona. Şimdi böyle bir sözü biri söylese yedi cettini tekfir ederiz bugün. Bu ayet. Değil mi? Bugünkü tekfir zihniyetine sahip olan insanlar hemen yapıştırırlar tekfiri. Hiç kelimede kasta manaya bakmadan. Ama Rabbimiz kitabında diyor ki de ki Rahman'ın bir çocuğu olsa bir ilk ben ibadet edene. Haşa böyle bir şeyin sahihliğine itikat ettiğinden demiyor ki. Öyle mi? Ha demek ki kelimeler lafızları üzerineler. Peki bir soru daha. Biz her dersimizde diyoruz ki küfür kelimede kasıt şartı yoktur. Doğru mu? Doğru. E peki nasıl cümleteceğiz? Burada diyoruz manaya bakılır, kasta bakılır. Burada mana kas aranmaz. Kelimeler ikiye ayrılır. Bir, birkaç tane ihtimali bünyesinde barındıran kelimeler. iki hiçbir ihtimali taşımayan kelimeler. Ben iman ettim diyen bir adam... Bu sözüyle birçok ihtimali taşıyabilir. Adam Yahudi olmuş olabilir, Hristiyan olmuş, olabilir. onlar da iman ettiklerini çünkü iddia ediyorlar. Veya işte Allah سبحانه وتعالى haşa göğe hapseden haşa, yeryüzünde hiçbir kanun koymak gibi bir yetkisi olmadığına inanan bugünkü halklar gibi bir iman anlayışı olabilir iman ettiğim sözünden, değil mi? Mücerveret iman ettiğim sözüyle adamın İslamına hükmetmiyoruz. Niye ihtimal taşıyor, değil mi söz? Ama bir adam dese ki ben demokratım, bu sözün taşıdığı hiçbir ihtimal yok. Nedir demokratlık, demokrasi? Kanun hakkının Allah subhanehu ve teala'dan alınıp insanlara verilmesidir. İlahın Allah değil subhanehu ve teala haşa, yeryüzünde yaşayan insanların tamamının olmasıdır. Hani önceden küfür o kadar şeydi ki, hani kıyasladığın zaman aşağıdaydı ki halk bir tane put ediniyordu işte ona tapıyordular. Hani en çok şirkin yayıldığı Mekke müşrikleri 365 tane putları varmış Kabe'de. Onlara ibadet ediyorlarmış. Bu halkın 44 milyon putu var. Niye? Seçimlere katılan insanların sayısı 44 milyon. Yani kendi kendisine ibadet eden bir toplum var. Çünkü kanun koymak Allah subhanehu teala'nın hakkıdır, ilahın hakkıdır. Bugün kim kanun koyuyor? Halkın tamamı koyuyor. İbadet ettikleri kendi, kendi nefisleri. O yüzden bugünkülerin küfrü önceki müşriklerin küfründen daha katı, daha şerittir. Bu son okuduğum ayet inşallah iyi idrak edilmiştir. Dediğim gibi böyle lafızlar, böyle kelimeler, manaları ve kasıtları dinler <gülüyor> Sonra dedik ya en güzel ameli kim yapacak diye. Allah subhanehu ve teala bizi yarattığını söylüyordu. Nebi Salahsen'den şöyle bir hadis var. Diyor ki haricilerden bahsediyor değil mi? Sahabeyi tekfir eden Ali radıyallahu anhüya ve beraberindeki büyük sahabelere kafir diyen hariciler vardı. Onlar recmi inkar ediyorlardı. Büyük günah işleyen kafirdir diyorlardı. O hariciler açalım ki millet de haricilerin ne olduğunu öğrensin. Herkes kafasında bir tanım yapmış. O tanımlar gerçek hariciler değil. Hariciler rejimi inkar ederler. Hariciler sünnet inkarcısıdırlar. Hariciler e, aynı şekilde Allahu vesselam Muhammed. Hariciler sahabenin büyüklerini tekfir ederler ve, ve hariciler yalan söyleyenin, zina yapanın kafir olduğunu söyleyen insanlardır. Elhamdülillah biz zina yapanın veya yalan söyleyenin kafir olduğunu söylemiyoruz. Bu haricilerin mezhebidir. Bizim mezhebimiz değil. Hariciler hakkında bir hadis var değil mi? Siz kendi namazlarınızı onların namazlarının yanında ne yaparsınız? Küçük görürsünüz, hakir görürsünüz. Bu neyi şimdi ne alakası var okuduğum ayette şu alakası var. Dedik ya kim daha çok amel edecek değil kim daha güzel amel edecek onun için yaratmıştı bizi değil mi Rabbimiz? Eğer kim daha çok amel edecek diye yaratmış olsaydı haricilerin kurtulması lazımdı. Çünkü en fazla ibadet onlardaydı değil mi? Baktığımız zaman sahabeden daha fazla yapıyorlardı ama o çok amel onları ne yapmadı kurtarmadı veya bugünkü şirk ehli sofiler gibi onlar mesela belki bizden daha çok gece namazına kalkıyorlar bizden daha çok Allah subhanahu teala zikrediyorlar ama tevhid olmayınca şirkten beraat etmedikleri müddetçe küfürden beraat etmedikleri müddetçe o tevhidin ne olmuyordu onlara faydası olmuyordu. O yüzden haricilerin hadisinde tefekkür ettiğimiz zaman biraz anlarız ki Allah Subhanahu taala bizi daha çok amel edelim diye değil, daha güzel amel edelim diye bizi yaratmıştır. En güzel amel de ihlasla Allah Subhanahu taala'ya yapılan ameldir. Bakın size başka bir örnek daha. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir eşi var. 9 tane eşi vardı bir arada. Bir nikahında toplamda 11 taneydi, değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinden bir tanesinin adı Cüveyriye. Sahabe, şey Resulullah'ın eşi Aleyhisselatü Vesselam bir gün Allah resul Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldıktan sonra çıkıyor belli bir müddet geçiyor tekrardan Cüveyriye'nin yanına geri dönüyor diyor ki döndükten sonra bakıyor ki hala Cüveyriye aynı yerde Allah Subhanahu Teala'yı zikrediyor ben diyor seni bıraktığımdan beri sen Allah'a mı zikrediyorsun diyor ki evet ben Allah Subhanahu Teala'yı zikrediyorum diyor ki sana bir şey öğreteyim şu bu kadar yaptığın zikirden daha fazladır. Nedir o ya Resulallah diyor? Mizanda daha ağır basar bu yaptıklarından diyor. Sübhanallah <gülüyor> ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve Allah'ı tenzih ederim ve Allah'ı överim. Ne kadar överim ve tenzih ederim? Sübhanallah ve bihamdihi Adede khalkihi, yarattıklarının adedi miktarınca. Ve zinete arşi, arşını süslediklerinin adedince. Ve midade kelimatih, kelimelerinin miktarınca ki Allah ne diyor ayette? Allah subhanahu teala'nın su kelamını anlatırken Rabbimiz ne diyor kendisi için? Eğer diyor denizler mürekkep olsa, yeryüzündeki bütün ağaçlar da kalem olsa gene Allah'ın kelimelerini yazmakla bitiremezler. Biz konuşuruz, bir yerde biter bizim kelimelerimiz. Gücümüz bir yere kadar yeter. Ama haşi Allah'ın kelimeleri böyle değildir. Wa midad de dedi değil mi? Kelimelerinin adedince, adada halkı, vazine tarşı En son, eyvah, son buzdı zaten. Bu dört tane şey saydı. Bunlar eğer kelime adediyle sayarsak en fazla iki cümle yani en fazla bu kadar kelime halbuki Resulullah s.a.m. bir şey için çıkmış a.s.m. o kadar vakit geçirmiş ve geri dönmüş bu kadar müddet boyunca sürekli Allah'ı zikreden bir şey var Müslüman var buna rağmen bu az kelimeler ecir bakımından bu çok kelimelerden ne? faziletli ve üstün ya bu da bize gösteriyor ki amelde çokluk değil, amelde güzellik esastır. Amelde çokluk değil, güzellik esastır. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah subhanahu aleyhi ve en sevimli olan amel az ama devamlı olan ameldir. Çok kesik olan amel Allah subhanahu aleyhi ve sevimli değildir. Az olsun, öz olsun, devamlı olsun. Gece namazına kalkıyorsan sürekliliği olsun. Bir ay kılıyorsun, ikinci ay terk ediyorsun üçüncü ay terk ediyorsun bizde bir daha geri dönemiyoruz da belki hani geçmişte alan vardır bir ay kılıyordur üç ay terk edip tekrardan dönüyordur gene bir iki ay kılıyordur sonra üç ay terk ediyordur falan bizde o da söz konusu değil ama belki öyle bir durum vardı o geçmiştekilerin ameli bile Allah subhanahu teala sevimli değildir Allah subhanahu teala sevimli olan haftada bir gece kalk bir gece çok değil bir gece kalk ama her hafta kalk haftada yılda 52 hafta mı var 52 haftada 52 gece yapar mı? Her sene düzenli bunu yapsan Allahu Teala'nın en sevimli olan amel budur. Her sene Ramazan orucunu tutuyorsun. O son 10 günü itikafla geçirsen Allahu Teala'nın en sevimli olan amel budur. Ramazan'ın her 10 son 10 gecesinde mescide kapanıp itikafa kalıp Rabbinle baş başa kalmak Allahu Teala'nın en sevimli olan amel budur. Her sene yap yani öl, biz her zaman diyoruz ya üç tane mazeret haricinde mazeret yok. Hastane, gasilhane, mapushane. Yani ya adam çok hastadır hastanede yatıyordur, ya ölmüştür gasilhaneye götürüp adamı yıkıyordurlar ya da adam hapise düşmüştür yani. Onun haricinde bu mazeretler yoksa yani bir şekilde ortam oluşturup Müslümanın her Ramazan'ın son on günü ne yapması lazım? Rabbine itikafa kapanıp Rabbine ibadet etmesi lazım. Rabbine yaklaşmak için yol araması lazım. Bir sene kalıyorsun, beş sene kalmıyorsun. Bu devamlı olan bir amel değil. Allah Subhanahu ve Taala böyle bir ameli sevmiyor. Aynı şeyden Resulullah Sallallahu aleyhi ve hani amelin çoğu değil de güzelinin makbul olması noktasında, e, men hiç o şey üzerine, konu üzerine devam ediyorum şu anda inşallah. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha diyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel konuşurdu ki konuştuğu kelimeleri biri saymaya kalksa tek tek sayabilirdi diyor. Az konuşuyor, öz konuşuyor. Bana diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı ülkelim verildi diyor. Az kelimeyle çok şey anlatmak. Genelde piyasada yani vaaz eden insan çok. Her zaman kıyamete kadar olacak zaten. O insanların Vaazlarına baktığınız zaman genelde ne göreceksiniz? Uzun uzun cümleler göreceksiniz. Halbuki ilim nedir? Nasları birbiriyle cem etmektir. Eğer bir hatip Allahu subhanahu teala bu ayette böyle söylemiş. Peki şu ayette de şöyle söylüyor. Bu ayet ile bu ayeti nasıl cem ederiz deyip o ayeti insanlara cem edip öğretebiliyorsa bu Resulullah'ın metodunda ve menhecinde ilerliyor demektir. Aleyhisselatü vesselam. Ama bir adam kelimeleri uzatıp, cümleleri uzatıp insanlara ilim adına bir şey veremiyorsa bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada muhalefet etmiş demektir. Gene başka bir hadis var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki konuşan, hutbe veren insanın sözünün kısalığı, namazının uzunluğu onun Allah katındaki fakındandır diyor. Yani onu Allah'tan, onu Allah sallallahu aleyhi ona verdiği fıkhın güzelliğindendir diyor. Tabi. Şunu da kastetmiyor bu hadisler. Onda altını çizmekte fayda var. İbn Kudame rahimeullah Umde'l-Umnfe fil fıkh yazmış. Fıkıhta Umde yani kaymak, öz toplamış böyle ilim talebelerinin ezberlemeleri için bir ufak bir risale yazmış fıkıhta, metin yazmış. Onun mukaddimesinde İbn Kudame el-Maktisi diyor ki Mughni'nin yazarı manayı anlamak için diyor ki kelamı uzatmak lazım ezberlemek için de kelamı kısaltmak lazım diyor. O yüzden diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bana cevamı ı ülkelim verildi diyor. Cevam-ı ülkelim az kelimeyle çok şey anlatmak. Mesela az önceki ayeti örnek getirelim. O ölümü yarattı. Değil mi? Geri dönüyoruz. O Allah ki ölümü yarattı. Birçok müfessir bu ölümü nasıl tefsir etmişler başka bir vecihle zikretmediğim. Şimdi zikrediyorum. Demişler ki masiyettir demişler. Nasıl anlamışlar ölümdür yani Allah ölümü yarattı sözünden nasıl masiyeti anlamışlar? Şu İsrailiyattan gelen rivayeti koymuşlar önlerine. Allah subhanahu teala Musa aleyhisselama diyor ki ya Musa bana isyan edenler ölülerdir ölmüşlerdir ve ilk ölen de iblistir diyor. Bana ilk isyanı yaptığı için diyor. Niye? Gerçekten biraz tefekkür edildiği zaman görülebilir ki masiyet ölümdür. Zina, faiz değil mi? Bugün insanlar niye birbirlerine düşüyorlar? Şu an herkes birbirini öldürüyor dünyanın her tarafında. Niye? Çünkü insanlar zina nesli. Kimsenin sahih bir nikahı yok zaten. Nisa, herkes zina yapıyor, herkes böyle çoğalıyor. Bütün yeryüzüne bakın. Zina neslinden de ne gelmiyor? Hayır gelmiyor o zina nesli niye şeytan ona ortak oluyor Bukhari Müslim hadisini hatırlatırım eğer diyor bir adam hanımıyla beraber olurken Bismillah Allahümme cennib, şeytan ve Cennibişşeytanime razaktana demezse Allah'ım e, bizi şeytandan koru ve bizi rızıklandıracağın şeyi de yani çocuğu da şeytandan koru diye eğer söylemez ve hanımıyla beraber olursa şeytan ona iştirak eder diyor cimasında şeytan ona İlişkisinde iştirak eder diyor. İbnül Kayyum ve bizim itimat ettiğimiz ehli hadisten ekseri ulema bunu zahirini almışlar. Ve demişler ki şeytan da onunla beraber eşiyle beraber cima yapmasından lezzet alır demişler. Ve o çocuğa şeytan tasallut eder ve o çocuk şeytani bir çocuk doğar demişler. O yüzden bu masiyet ölüm demektir ya yani. Eşittir ölüm demektir. Bakın faize o da bir masiyettir o da bir günahtır öyle değil mi? Borç ne oluyor? Ortada para yok ama rakamlar her ay üzerinden koyduğu için faiz ödeyemiyor. Koyuyor üzerine rakamlar, koyuyor koyuyor. Ortada balon rakamlar var. Beş kuruş para yok. Ne oluyor? Alacak verecek meselesinden millet birbirini vuruyor. Yani her bir masiyeti böyle tek tek ele alsak mefsedetini izah etmeye kalksak inanın binlerce örnek ve misal sayabiliriz. O yüzden bu Allah ölümü yarattı sözünden fakihler ne anlamışlar? Masiyettir anlamışlar. Günahdır anlamışlar. Tabi bunu anlayabilmek için önce böyle uzun uzat kelamı uzatıp manayı fehmetmek lazım. Ondan sonra ben size derim ki o Allah ki ölümü yarattı, ölüm ki ma şey e, masiyetten her bir ölümdür dediğim zaman siz ne demek istediğimi o zaman çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz inşallah. Son ayetle bitireceğim şimdi inşallah. Bu da bugün işleyeceğimiz üçüncü ayet olacak. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَى سَمَاوَاتٍ تِبَاقَ O Allah ki subhanehu ve teala yedi kat göğü ne yarattı? Tabaka tabaka yarattı. Yani tibaka herkes biliyor. Maruf bir şey. Ee, bir şeyin özellikle Arapça logatının şurası önemli. Zaten biliyorsunuz tabakanın ne olduğunu da. Arapça'da edvar diye geçer. Etbaq, diğer bir manada edvar olarak geçer. Diyeceksiniz ki bunun ne hani şeyi var? Rahman suresinde bir tane ayet var. Allah ne diyor? Ya maşara'l cinni vel insi in istata'atum en tenfudu min aktari semavati vel ard Ey cinler ve insanlar topluluğu yeryüzün aktarından çıkabiliyorsanız haydi çıkın bakalım. Ama çıkamayacaksınız diyor değil mi? Yani göklerden yükselip göklerin dışına çıkmayı Allah bize teklif ediyor ki buna güç yetiremeyiz Ayette de söylüyor. Oradaki aktar kelimesi Arapça'da yuvarlak bir cismin katmanlarına denir. Mesela soğan değil mi? Yani ufak bir içeride merkezi var. Ondan sonraki bütün katmanlar halka halka üzerinde. Buradan birçok alim çıkarmışlar? Allah'ın yarattığı yerlerin ve göklerin oval olduğunu çıkarmışlar. Hani bugün yani yeri gelmişken söylüyorum. Çünkü mesele bağlantılı. Bazı bir takım insanlar geçmiş bazı alimlerin sözlerini naklederek dünya düzdür, yuvarlaktır diyen kafirdir diyorlar. Bu batıl bir görüştür. Onu söyleyelim inşallah. Size şunu getirebilirler. İbni Kesir şöyle demiş, Zehebi böyle demiş. O dönemdeki alimler genelde dünyanın yuvarlaklığı bilgisini ateistlerden duydukları için Kafirin şahadetini kabul etmeyerekten bu bilgileri çok itimat etmemişler. Çok dayanmamışlar. O neden nedir ki? Bir tane ayet var. Biz yeryüzünü yaydık ayeti. Döşedik ayeti. Oradan hani döşek biliyorsunuz yere serdiğinizde döşek düzdür. Hani oradan bu manayı çıkartıp demişler ki düzdür. Zaten orta çağda biliyorsunuz bu mesele Hristiyanlarda da meşhurdu. Hristiyanların Engizisyon mahkemesinde dünyanın ilk yuvarlaklığını bulunan Galile'ye ne yaptılar? ...asmaya kalktılar değil mi? İlk onları, hatta o dönemde bunu iddia eden her kimse... ...getirip mahkeme edip eğer ispat ederlerse... ...dünya işte yuvarlaktır... ...diyeni öldürüyorlardı Hristiyanlar. Bunlar da biraz bu baptan... ...yani biraz aşırıya gidenler var... ...şu içinde yaşadığımız dönemde. Bu noktada Hristiyanlara... ...benzemiş durumdadırlar. Allah'ın izniyle Allah'ın kitabında... ...yerlerin ve göklerin oval bir cisim... ...şeklinde olduğuna dair delil vardır... Peki şöyle bir soru sorsalar size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var Aleyhisselatü vesselam diyor ki Yerler ve gökler ne şeklindedir? Huni şeklindedir Huni biliyorsunuz Küçük bir daire var Bir de altta geniş bir daire var İkisi birleşiyor su doldurulan Huniler Herkes biliyor malum şey Yerler ve gökler Huni şeklindedir derken Peki yuvarlaklığı nasıl cemedilecek? Yerler ve göklerin bu Huni şeklinde olması Onun ovalliğini nefretmez Zaten Huni ovaldir Anlaşıldı mı burası inşallah? O huyunun içerisinde yerlerin ve göklerin oval olması da e, Allah'ın izniyle şer'i naslara ters değildir. Aynı şekilde size şunu sorsalar, deseler ki madem öyle yuvarlak e, demiyor musunuz Allah subhanahu aleyhi ve sellem yerlerin ve göklerin en üstündedir. Hani her şeyin üzerindedir öyle değil mi? Allah subhanahu aleyhi ve aşağıda olmaz haşa. Peki nasıl izah edeceksiniz? güney kutbundaki adamın yukarısı başka bir yerken kuzey kutbundaki adamın yukarısı başka bir yer. Biz de Allah'ın tefekhiyle ederiz ki bir tane portakal al avucun içerisine o oval cismi iki elinden şöyle bir kapat. Senin avucunun, iki avucunun iç kısmı da o portakalın neyidir? Tavanıdır. O yüzden bunlar şer'i naslara ve akla ters şeyler değildir. Bizim bu meseledeki itikadımız, inancımız da budur. Allah'ın doğrusunu bilendir ne demişti o Allah ki yedi kat olarak yarattı gökleri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her bir semanın arasının 500 senelik yürüme mesafesi olduğunu söylüyor. Yani birinci kat sema var o semanın ikinci kata kadar olan mesafesi yani boyutu 500 senelik mesafedir. Ve birinci kat sema bittikten sonra ikinci kat sema ile birinci kat sema arasında gene bu kadar mesafe vardır. Sonra ikinci kattan üçüncü kata kadar gene 500 sene mesafe vardır. Ve yedi kat göğün her birinin mesafesi 500 er senedir. Yani Subhanallah Allah'ın yarattığı mahlukatın büyüklüğünü azametini burada görebiliyoruz. Düşünün kürsü onu içerisine almış koca bir çöldeki halka o zaman ne kadar büyüktür değil mi? Vasiya kürsiyüz senavati art. O Allah'ın kürsiyi ne yapmıştır diyor? Yerleri ve gökleri kapsamıştır, içine almıştır diyor ayetel kürsili. Ne. ne demişti <gülüyor> ayetin devamında bu üçüncü ayette? Ma'tara fi 'alqir rahman min tafa'ud fariq il basra hel tara min futur. Şöyle bir diyor. Baksınlar göğe de gözlerini çevirip. Acaba gökte bir yarık çatlak var mı bir baksınlar diyor. Allah subhanehu ve teala burada ne yapıyor insanlara? Deliller getiriyor. Neyin delini? Akli deliller getiriyor. Öyle değil mi? Bu Kur'an herkese hitap ediyor. Yahudilere ayrı hüccetler deliller getiriyor. Hristiyanlara ayrı deliller getiriyor. Ateistlere ayrı deliller getiriyor. İşte e, Mekkeli müşriklere ayrı hüccetler getiriyor. Her birine ayrı bir şey getiriyor. Buradaki de akli hüccettir. Allah Subhanahu taala diyor bir baksınlar. Peki bu bakma neyi ifade ediyor? İslam'da hangi ibadeti ifade ediyor? Tefekkür. Yani Rabbimiz Celle ala ne diyor? Tefekkür edin. Benim yarattıklarımda beni tefekkür edin. Nebi Sallasam la tefekkuru fillah tefekkuru fi tefekkür etmeyin, Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin diyor. Niye? Allah Subhanahu ve Teala tefekkür edersen haşa şeytan nasıl haşa şöyle mi böyle mi diye bir dünya vesvese verir. O yüzden böyle bir şey caiz değildir. Rabbimiz bu ayette de bize bakmamızı söylüyor. Sonra e, burada bu ayette yine dikkat etmemiz gereken ders çıkaracağımız başka bir nokta da e, Resulullah aleyhissalatü vesselamın gece namazına kalktığında okuduğu ayet ve bu ayetle benzerliği ve yakınlığı vardır. O da şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman gece namazı için kalksa uykudan ki İbn Abbas rivayet ediyor. Ben e, Peygamber Efendimizin eşi onun halası mıydı, teyzesi Yanlış hatırlamıyorsam. Bilen varsa beni uyarsın. Halası. Allahu alem. Ya halası ya teyzesi İbn Abbas'ın Peygamber Efendimizin eşidir. Bir gün diyor, "Halamın artık veya teyzemin yanında geceledim." diyor. İbn Abbas radıyallahu anhu, "Nebi sallallahu gece namazına kalktı." ve yatağından şöyle doğrulup şu ayetleri okumaya başlar diyor. O ayetleri de söyleyeyim herkesin bilgisi olsun. Alemler suresi 190 191. ayetler. İnne fi halki semavati vel ardı <gülüyor> ve ihtilafil leyli ven nahari laayatin liul alba. Şu persiz yerlerde ve göklerde gecenin ve gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için neler vardır? Ayetler vardır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar kalkmaz ilk yaptığı iş ne? Bu ibadetle yani tefekkür ibadetiyle meşgul olmak. Resulullah bizim gibi Kur'an okumuyordu ki aleyhissalatu vesselam. Biz okuyoruz kafamız başka yerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri okuyup tefekkür ediyordu. Ve o ayetin içerisinde ne var? Tefekkür ibadeti var. Allah'ın yarattıklarında Allah subhanahu ve teala'ya tefekkür etmek var. O yüzden gece namazına kalktığı zaman bunu yaparmış. Ta şuraya kadar... Ma kalaptaher de bahtela Subhanekafkin adalar İşte yerleri ve gökleri düşünüyor ya diyor sen bunları boşuna yaratmadın seni ederiz. bizi cehennem azabından koru diye ne yapıyorlar ayetin sonunda o müminler dua ediyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu okuyup Allah Subhanahu wa taala da niyazda bulunuyor. İnşallah haftaya dördüncü ayetten Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver üstünlüğünü sözlerinin güzelliğinden. E bir kötülükse varsa sözlerimde o da benim nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfurüke ve töbü lek. Şimdi <gülüyor>